Muhterem Hocam, X bir firmanın bastığı Kur'an-ı Kerim'i herhangi bir PDF dosyası haline getirirse biz de bunu indirip bilgisayar ve telefonda kullanırsak kul hakkına girmiş olur muyuz? Eğer bu firma bunu kullanmasına izin vermemiş, kardeşimiz bunu yasak bir şekilde yani e, izinsiz bir şekilde programı kırarak, şifreleri kırarak almış ise evet bu kul hakkına bir tecavüzdür. Kul hakkına tecavüz olduğundan dolayı helal olmaz. Onun için ben bütün kardeşlerime bunu devamlı surette burada birkaç kez tekrarladık, bu soruya cevap verdik. Hı hı. Bir başka insanın emeğini, onun izni olmadan asla onu indirmemeli, asla onu kullanmamalıdır izni aldıktan sonra umuma açmış veya herkes bundan istifade edebilir diye şifrelememiş, ortaya artmışsa ise o zaman bu ortama açılmış olduğundan dolayı bunu indirip kullanabilir. Ama şifreli bir program, şifreyi kırarak, çeşitli araçlarla kırarak bunu indirmiş ise bu kul hakkına <gülüyor> tecavüzdür. Bundan dolayı da kıyamet günü Allah katında mesul olur. Onun için o şahısla helallaşmalıdır.